Bismillahi La yadur ma ismihi şey'un fi'l ardı ve la fi's sema. Ve hu's semi'un alim. Muhterem kardeşlerim, bu haftaki konumuz cami ve cemaat hakkında olacak inşallah teala. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu konuyla ilgili en güzel şekilde bilgilenmeyi ve caminin, cemaatin hakkını vermeyi, caminin ve cemaatin önemini bilmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli müminler, cami demek, toplayan demektir. Müminlerin ibadet maksadıyla veya dünyevi bir takım işlerini müşavere etmek, görüşmek, karara bağlamak için toplandıkları yere cami, toplayan manasında cami ismini veriyoruz. İslam'ın ilk asrında, şimdi daha çok camiler olarak bilinen bu mabetler mescitler olarak, mescit olarak isimlendiriliyor idi. Mescit demek, <gülüyor> secde edilen yer demektir. Secde edilen yer demektir. Secde Namazda Kişinin Allah'a en yakın olduğu andır İslam'ın Zirvesi Namaz Namazın da zirvesi Secde anıdır O yüzden mescit adı verilmiş Namazgah denmemiş de secdegah manasında secde edilen yer manasında mescit denmiştir. O yüzden kıyamda durulan yer, rüküde durulan yer olarak isimlendirilmemiş. Secdede durulan yer secdeye gidilen yer olarak isimlendirilmiş. Çünkü namazın özü secdedir. Secdede Kıyamla birlikte başlayan saygı, rüküyle birlikte olgunlaşmaya ve ilerlemeye başlayan saygı, secdede bütün manasını kazanmış, en doruk, en zirve noktasına ulaşmış, oradaki saygı, sevgi ve Allah karşısında boyun bükme durumu kendini en güzel şekilde ortaya koymuştur. Müslümanlık da teslim olmaktır. Teslim olmak manasına gelen Müslümanlık, Müslümanın, müminin bütün işlerinde Allah'a boyun bükmesini emreder. Bunu Müslümandan ister. Müminden istenen budur. Allah'a boyun bükme, Allah'ın emrine boyun bükme. Ona itaat etme. Dolayısıyla secde Müslümanlığın en büyük görüntüsüdür. Secdeye gitmeyen bir insan nasıl Müslüman olsun? Secdeden uzak duran bir insan nasıl diyecek ki ben her işimde Allah'a boyun büktüm? her işimde Allah'a itaat ettim, ediyorum, nasıl diyeceksin? Bedenin boyun bükmediği yerde acaba kalp boyun büker mi? Bir insan bedenen Allah'ın önünde eğilmiyorsa, kıyamda durmuyorsa, rüküde durmuyor ise, Secdede durmuyor ise, kalbine Allah'a boyun bükmesi konusunda, itaat etmesi konusunda söz geçirebilir mi? Geçiremez. Maddi planda, görüntü planında yapılmayan saygı, sevgi, insanın ruhunun merkezi olan kalbinde asla olmaz. Önce, beden, ruhun aynası olmalıdır. Bedende, ruhtaki sevgi, ruhtaki aşk, ruhtaki iman, kalpteki iman, kendini göstermelidir. Eğer bedende, görüntüde, amelde, ahlakta, muamelatta, her türlü insani ilişkilerimizde, davranışlarımızda, aile yaşamımızda Allah'a itaat ettiğimizin görüntüsü, alameti yok ise o zaman biz hiçbir zaman Allah'ı seven, ona itaat eden, ona boyun büken bir kul Olamadık demektir. Önce katte olan Vücudun azalarına sirayet etmelidir. O yüzden atalarımız demiş Ayinesi iştir Kişinin lafa bakılmaz. Lafla peynir gemisi de yürümez. O zaman ne olacak? ''Ben en iyi Müslümanım, ben şöyleyim, böyleyim, benim içimde çok büyük bir iman var.'' Laflarına inanmamız için o insanın bedenen, şeklen, görüntüde, kalbinde olanı dışarıya vurması lazım. Hani derler, imanla paranın kimde olduğu belli olmaz. Çok da doğru bir laf değil. İmanın kimde olduğu belli ol, Paranın da kimde olduğu belli olur. Şimdi belli oluyor çünkü insanlar, paralı insanlar yapmış oldukları harcamalarla, binekleriyle, oturmuş oldukları evlerle, saraylarla, şununla, bununla, variyetiyle zengin olduğunu gösteriyor. İman eden kişi Kalbinde iman olan kişi de kendini cami yolunda, Allah yolunda, hayır, hasanat yolunda görüyor. O zaman o da belli oluyor ki bu da iman ehlinden bir kişidir. Beş vakit ezandan önce caminin yolunu tutmuş olan bir Müslümanın camiye niçin geldiğini düşünürsünüz. Onu oraya çeken nedir? Neden ezan okunmadan önce devamlı saate bakar? Ezana kaç dakika kaldı? Bir hazırlık yapayım, bir abdest tazeleyeyim, hazır olayım, ezan okunmak üzeredir diye düşünüp durur, saate bakar, çoluğuna çocuğuna sorar, ezan ne zaman okunacak? Takvife bakar, ezan ne zaman okunacak? Ondan sonra bakarsınız, cami yollarında, bunun zoru nedir? Bu insanın zoru nedir? Bu insanın isteği nedir? Bunun arzusu nedir? Onu bu hale düşüren nedir? Onu bu yolların sevdalısı yapan nedir? Kalbi camide muallak olan, asılı olan kalbi camide kalmış olan bir Müslümanın camiyi araması olayı Nasıl algılanmalıdır? Huzuru, sevgiyi, güzelliği, erdemliliği, aşkı, insanlığı, kulluğu camide arayan bir Müslümanın bu haleti ruhiyesini her kişi en güzel şekilde anlamalı, değerlendirmeli ve bunu örnek almalıdır. Şimdi gençler bakıyoruz Bir yaşlıca bir Kardeşimiz Abimiz amcamız Cami yollarında Efendim gidip gelirken Gençler ona bakıyor Ona bakıyor Diyor ki gidecek yeri yok da işte ne yapsın ihtiyar Oraya buraya giderek Vakit geçiriyor zannediyor Haydi oradan Haydi oradan delikanlı sana bu düşünceyi veren nedir? Seni bu düşünceye, bu yanlış düşünceye sevk eden nedir? Seni şeytan kandırıyor. Sen o ancaya kurban ol. Git, onu bir dinle bakalım. Vakit geçirmek isteseydi, evde, orada, burada, şurada, kahve köşelerinde, avara işlerde, ekran başlarında, Şurada burada vakit geçirmesi mümkün idi. Niye yollara düştü? Hava yağışlı soğuk o yollarda. Kar yağıyor o yollarda. Sabah etraf buz gibi kalkmış elinde değneğiyle birlikte yavaş yavaş zayıf ayakları kemikleriyle yollara düşmüş. Santim santim yolları. Santimliyor, yolları karış karış, efendim arşınlıyor. Nedir bunun derdi? Onu sabah ezanı vaktinde daha öncesinde uykusundan sıcak yatağından kaldıran nedir? Onun bu vaziyetini ev halkı, etrafındaki torunları, oğulları nasıl bir şeyle değerlendiriyorlar acaba? Neden imrenmiyorlar? Neden örnek almıyorlar? Neden bu insanın bu davranışını, bu imani görüntüsünü örnek almıyorlar? Neden biz de böyle olmalıyız demiyorlar? Bu insanı şu acziyetiyle birlikte, şu yaşıyla birlikte, şu soğuk havada, şu cami yollarına düşünen nedir sorusuna neden bu nesilimiz cevap aramıyor, neden düşünmüyor? Ancak şunu diyorlar, aman bir gün biz de onun yaşına gelirsek, elden ayaktan düşersek, artık ölümü kapıda hissedersek biz de gideriz geliriz. Çok yanlış bir avınmadır, çok yanlış bir hesaptır. Çünkü değerli kardeşlerim hiç kimsenin ileriki yaşlara kadar yaşayacağı garanti altında değildir. Ölüm ansızın gelebilmektedir. Yaşlı, orta yaşlı, genç, çocuk, bulucağına elmiş, erişken insanı ayırmadan ölüm gelebilmektedir. Bazılarımızın imtani kısa, bazılarımızın imtani uzun. İmtani uzun olanlar biraz daha sevinmelidirler. Eğer hayır yolundaysalar eğer cami yolundaysalar, eğer Allah'ın yolundaysalar biraz daha sevinmelidirler. Çünkü yaşadıkça sevaplarına, ecirlerine ecir katmaktadırlar. Sevap kefesinde görüp de sevinecekleri ameller artmaktadır. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hayırlı ve uzun ömür Dileğiniz Allah'tan der Hayırlı ve uzun ömür Allah yolunda uzun ömür Allah yolunda uzun ömür Sevaplarda artış demektir Güzelliklerde artış demektir Tevbede artış demektir İbadetlerde artış demektir Değerli kardeşlerim O yüzden Allah'tan daima Ömrün hayırlısını ve uzun olanını dilememiz lazım. Bu konuya değinmiş iken, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasını da burada hatırlatmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allahümme inni a'udhu bike. En uradde ila erzelil um Ey Allah'ım Çok yaşlı olup da Elden ayaktan düşüp Başkalarına muhtaç olmaktan Sana sığınırım Demiştir Bu duayı da bizlerin yapması lazım Çünkü değerli müminler Elden ayaktan düşmek çok büyük bir imtihandır Hastalanmak çok büyük bir imtihandır. Başkalarına muhtaç olmak çok büyük bir imtihandır. Çok büyük bir zorluktur. Gerçekten muhtaç bir şekilde yaşamak, evladın dahi olsa, sana bakan, severek bakan evlatların, gelinlerin, kızların dahi olsa bu zordur. Çok zordur. O yüzden Peygamberimizin yapmış olduğu bu duayı bizlerin de yapması lazım. Çünkü Burada Sünneti Doğadaki sünneti Anlamak onu yerine getirmek vardır Bu sünneti Yerine getirmek Mümin için en hayırlı Olan iştir değerli kardeşlerim Konumuz Cami Ve cemaat olunca Bazı ayetleri zikretmeden Geçemiyoruz Değerli müminler Üç Rabbimiz yeryüzünde ilk caminin, ilk beytin, ilk mescidin, ilk namazgahın Kabe olduğunu belirtiyor. Şöyle buyuruyor: İnne evvel beytin vudi'a lin-nas. İnsanlar için yeryüzüne konan ilk ev, ilk mescit. El-lezî bi-Bakkate mübareken ve huden lil alemin bütün alemlere mübarek ve bir bereket olarak Mekke'ye konan mesciddir. İnsanlık için yeryüzüne konan ilk mescid Kabe'dir değerli müminler. Yine takva üzere kurulmuş olan mescidin faziletini pek Allahu Teala şu şekilde beyan ediyor. Le mescidun ussisa ala takva min awwal an Peygamberimize hitaben Allahu Teala diyor ki daha ilk kuruluşunda takva üzere kurulan mescid yani kibirden, riyadan başka türlü Ticari hesaplardan yer kıymetlensin, bilmem şu şöyle desin, böyle desin gibi hesaplardan uzak kalmak suretiyle inşa edilen, sadece Allah'a secde etmek, O'nun huzuruna çıkmak, O'na yalvarmak, O'na itaat etmek, O'nun dinini öğrenmek, orada Müslümanlarla birlikte ve onlarla birlikte duada, niyazda bulunmak için, İmar edilen mescitler Ey Resulüm Senin namaz kılman için En önde gelen Ve bunu hak eden mescitlerdir Böyle buyuruyor Fihi ricalen yuhibbune Ey yeddahhar O mescitte Ki bu mescit değerli müminler Yeryüzünde İnşa edilen yani Kabe'den sonra inşa edilen Peygamberimizin e, mola vermiş olduğu hicret esnasında mola vermiş olduğu Küba, e, Kuba denen yerde inşa edilen mescittir. Bu mescidin cemaatini Yüce Rabbimiz övmektedir. Neden övmektedir biliyor musunuz? Çünkü bu mescidin cemaati Taharetlenirken o zaman tabi ki su olmadığından fazla insanlar hani WC'ler de yok çöllere uzak yerlere gidip ihtiyaçlarını gideriyorlar. Orada da temizlenirken genellikle hani su götüren suyla su götürmeyen orada taş ve buna benzer sert maddelerle taharette bulunuyorlardı. Ancak bu mescidin cemaati öyle bir hastete sahipti ki önce bu sert tenen şeylerle taretleniyor, ardından suyla taretleniyor. İki defa taretleniyordu. O yüzden Allah'ın övgüsüne mazhar olduğu bu cemaat. Fi hirjyalon yuhib bu ne haru. Orada öyle insanlar vardır ki temizlenmeyi severler. Allah'ın övgüsü temiz olan, temizliği seven bir cemaatın e, bu şekilde e, hakkı olmuştur değerli kardeşlerim. Yeryüzünde inşa edilen ilk mescit Kabe'dir dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken inşa et, ettirmiş olduğu yani orada e, namaz kılmış olduğu bir yer var. Orada daha sonra e, namazgah olarak orası bilindi ve oradaki ona inananlar orayı mescid olarak tayin ettiler, Kuba Mescidi. Bu da ikinci mescid oldu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti esnasında. Ama İslam'da ilk mescid neresidir derseniz Kuba Mescidi'dir. Ama genel olarak düşündüğümüz zaman ilk mescid Kabe'dir değerli müminler. İslam'ın gelişinden itibaren yeryüzünde inşa edilen ikinci mescit peygamberimizin Medine'de inşa etmiş olduğu mescittir. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye geldiğinde devesinin durduğu yerde bir yer satın aldı. Orada hem kendisine bir oda yaptı hem de bir mescit inşa ettirdi. Şu anda Mescid-i Nebi diyebildiğimiz veya Mescidi Nebevi diye bildiğimiz bu mescit Medine'de tabii ki bütün hacılarımızın ziyaret ettiği, gördüğü, içinde namaz kıldığı devasa büyük bir mescit haline gelmiş ve bir kenarında da Hazreti Ayşe'nin odasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir ve Ömer ile birlikte yani bu yanlarında odalarda metfundurlar. Bu defin olayı mescidin içerisine olmamıştır. Bazı müminler yanlış algılıyor. Bu defin olayı peygamberimizin eşinin yani kendi evinin eşinin evinin veya kendi evinin ee, içerisinde olmuştur. Hz. Ayşe'nin odasında bu defin gerçekleşmiştir. Şimdi mescidin genişleme planlarında bu, mes bu yeşil bir kubbe vardır orada. O yeşil kubbenin altında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem medfundur. Bu yeşil kubbenin olduğu yer bir tarafından meydana açıktır. Bir tarafından meydana açıktır. Orayı dört duvar arasına almıyorlar. Neden almıyorlar derseniz hani caminin içerisinde bir e Türbe, bir metfun bir e, türbe olmasın diye bunu yapıyorlar değerli kardeşlerim. O yüzden e, oranın, o kubbenin olduğu yerin bir tarafının meydana açık olduğunu görürsünüz. E, git İnşallah gidenlere de onu görmek nasip olur değerli müminler. Değerli kardeşlerim, mescitlerin imarı ile ilgili Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İnne ma yâmur Allah, men âmen bîllahi ve Yûm el aakhir, Allah, Allah'ın mescitlerini, Allah'ın yeryüzündeki secdegahlarını namazgahlarını ancak Allah'a ahiret gününe iman edenler imar eder Onu bina ederler Ancak zekatı verenler imar ederler Allah'tan gayrısından korkmayanlar imar ederler Umulur ki Allah Yeryüzünde mescitlerini inşa edenleri Hidayete eriştirir Yani kurtuluşa eriştirir Yani cennete eriştirir yani onları affıyla, mağfiretiyle af eder, mağfiretine ulaştırır ve bu şekilde onları cehennemden azat eder ve bu şekilde onların onları cennetin nimetleriyle müjdeler ve mükafatlandırır. Mescitlerin yapılmasını engelleyen, engelleyen engelleyenler için de yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Omen men azlamu Mimmen Mimmen Mena'a mesajdallah eyyudke rafiha Allah'ın isminin o mescitlerde anılmasını engelleyenlerden bunu hor görenlerden yanlış görenlerden ezanı Muhammed'in Muhammed'inin cami minarelerinde yükselmesinden hoşnut olmayanlardan bundan gocunanlardan daha zalim kim vardır? Ezan'dan hoşlanmayanlardan, cami yapımından, cami cemaatinden, camiye gençlerimizin gelmesinden hoşlanmayanlardan, camide Allah'ın anılmasından hoşlanmayanlardan daha zalim kim vardır? Onlardan daha zalim yok ve ça fi Allah'ın isminin camilerde anılmasını istemeyerek camilerin harap edilmesi konusunda gayret gösterenden daha zalim kim vardır Ulaiike ma kana lehum ay illa Halbuki onların mescitlere Allah'tan korkar olan bir kalp ile girmeleri gerekmez miydi? Değerli müminler burada da Allah'ın mescidlerinin yeryüzünde çoğalmasından hoşnut olmayan insanları Yüce Rabbimiz zalimler olarak nitelemektedir. Bu konu tabii ki ezan okundu. Biraz uzun ama birkaç kelimeyle bağlayacağım inşallah Teala. Değerli kardeşlerim bugün mescitlerimiz, camilerimiz maalesef cuma günleri dışında çok az bir cemaate sahip. Özellikle gençlerimizi camilerde göremiyoruz. Değerli müminler namazlarımızı camide kılmamız gerekiyor. Erkekler için. Bu Hanefi mezhebinde müekket bir sünnettir. Ama Şafii mezhebindeki farz-ı kifaye Hanbeli mezhebinde farz-ı ayındır. Yani cemaate sebepsiz yere yakın olduğu halde cami iştirak etmeyen Hanbeli mezhebine göre günahkar olur. Camilerimizin yüzünü güldürmemiz lazım. Camilerimizde hep beraber yüce Rabbimize yalvarmamız lazım. Omuz omuza bunu yapmamız lazım. Camiye tertemiz elbiselerimizle gelmemiz lazım. Saf, safa dururken saflarımızı sık yapmamız lazım. Bazen bakıyorsunuz şimdi peygamberimiz safları saf, e, safa geçin diyor, birbirinize yaklaşın diyor, ayak ucu hizalarına bakın diyor. Ama bakıyorsunuz bugün birçok camide bir yanlış uygulama var. Nedir o? Önde bir saf cemaat, arkada müezzinlikte 3-4 kişi saf durmuş. Bu yanmış, bu sünnete aykırı. Efendim orada cihaz var, ben müezzinlik yapacağım. Or olmaz. Yani bunun çözümü var. Bu çözümüne gitmek lazım. O arada mesafeyi kaldırmak lazım. Önde 2-3 saf, saf cemaat varken, müezzinlikte 2 kişinin yan yana namaz kılması, saf adabına aykırıdır, sünnete aykırıdır değerli kardeşlerim. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Aslında konumuz çok uzun ama tabii ki değinemedik. Ee, i̇nşallah başka bir zaman fırsat olur değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz cümlemizi cami ehlinden, cemaat ehlinden eylesin. Zikir ehlinden eylesin. Secde ehlinden eylesin. Yüce Rabbimiz hastalarımıza şifa, dertlerimize deva nasip eylesin. Yüce Rabbimiz şu anda hac görevini ifa etmeye gayret gösteren, bütün müminlere en güzel şekilde bu görevleri ifa etmeyi ve vatanlarına salim ve ganim olarak dönmeyi nasip eylesin. Yüce Rabbimiz bu ezanlardan bizi mahrum etmesin. Bu camilerden yükselen bu Allahu Ekber sedalarından ümmetimizi mahrum eylemesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fatiha.